Evlatlık almak caiz mi demişler hocam? Evet. Şimdi evlatlık almak Kur'an-ı Kerim'de وَمَا جَعْلَ اَتْعَيَاءَكُمْ اَبْنَأَكُمْ Ahzab suresinde buyuruyor. Yani bir insan, şunu söyleyelim öncelikle, bir insan bir yetime, annesi babası olmayan veya olduğu halde terk edilen bir insana, bir çocuğa bakması çok büyük bir mükafattır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam اَنَا وَكَافِرُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ Buyurmuş ben, ve yetimin bakımını üstlenen böyleyiz. Yani ikimiz cennette beraber olacağız buyurmuş. Çok büyük bir mükafattır bu. Ancak bir insan başka bir çocuğu, başkasının çocuğunu evlatlık olarak alıp onu tamamıyla kendi evladı gibi görmesi ve evladı gibi muamele yapması. Merhamette, şefkatte demiyorum. Ancak tamamen bir evlatla babası arasındaki hukuk, hak hukuk gibi görmesi elbet duygun değil. Bu başkasının evladıdır. Aklı yettiği zaman ona durumu anlatmak gerekir. Babası kimse belki o çocuk büyüdüğü zaman kınıyacaktır. Neden zamanında söylemedim? Belki annemi yani. babamı arardım diye. Ve yine mesela diyelim ki bir insan bir erkek çocuğunu evlatlık olarak aldı. Bu çocuk yarın bir gün büyüyecektir. Eşi de var bu insanın. Dolayısıyla eşi şunu yapamaz. Ya bu çocuk benim evladım gibidir. Dolayısıyla ben evladımın karşısında nasıl geziyorsam, nasıl dolaşıyorsam o şekilde dolaşayım gezeyim diyemez. Mahremiyet Mah dikkat mahremiyet, edecek yani. Mahremiyet konusunda o çocukla yabancı bir erkek arasında hiçbir fark yok. Yine mesela diyelim ki yarın bir gün o evlatta kalan insan vefat ettiyse miras hukuku bakımından insanın kendi evladı gibi elbette olamaz. Ee, böyle bir durumu tasavvur ederek hakikaten çok sorulan bir şey. Şunu da söyleyelim. Mesela bir insan bir çocuğu bir bebeği aldı, evlatlık olarak aldı. Ve e, ileride kendisi vefat ettiği zaman, vefat ettiği zaman bu çocuk onun mirasçısı olamaz. Ama o insan istiyor ki netice itibariyle büyüttü. Evlatlarım yani ee, ona kalsın birazdan. Evet, da. istiyor ki en azından bir kısmı ona kalsın. Bu durumda ne yapmalı, nasıl bir yol izlenmeli? Kendi hayatındayken o çocuğa bir şeyleri hibe etmeli, hediye etmeli. Çünkü eğer bu durumu yapmazsa yani hibetmezse bir şeyleri ona bağışlamazsa hı hı. ve bu insan gelip bana sorsa vefat ettikten sonra benim miras, mirasım nasıl paylaşılacak diye sorsa ben tabi ki İslam hukukunun mirasla ilgili genel hükümlerine bakarak bu çocuğa hiçbir şey düşmeyeceğini söylemem lazım. Mesela diyelim ki o insanın evlatta kalan insanın erkek kardeşleri varsa onların mirasçı olacağını söylemem lazım. Bu durumdan kurtulmak için insan kendi hayatındayken evlatlık almışsa en azından ona bir şey hediye, he, hibe ederek, hediye ederek e, bu şekilde o çocuğun kendisi, kendi malından istifade etmesini temin edebilir. Özetleyelim, şunu diyelim, e, evlatlık konusunda bir insanın elbette bir çocuğu bakıma muhtaç bir çocuğu alıp bakması çok güzel bir şeydir. Ama tamamıyla onu kendi evladı gibi görmesi, evladı ile kendi arasındaki e, mahremiyet konusunda ve diğer konulardaki Hukuk gibi muamele etmesi doğru değildir. Bunun kendi evladı olmadığını bilmelidir. Zamanı geldiği zaman bu çocuğa da bu durumu uygun bir lisanla, uygun bir dille aktarmalıdır.